Veilul lilmutakittin Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ellezina izaktalu alannasi stewfun Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar. Ve izakaluhum evzenuhum yuhsirun Kendileri onlara vermek için ölçtükleri veya tarttıkları zamanda, ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar. <gülüyor> Yoksa onlar kendilerinin öldükten sonra büyük bir gün için,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 Doğrusu inanmayıp günaha dalanların amel defterleri, Siccin denen kitaptadır. Siccin'in ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır. ويل يوم اذن للمكذبين الذين يكذبون بيوم O gün hesap ve ceza gününe yalan deyip gerçeği yalan sayanların vay haline ve ma yukezebu bihi illa kullu mu'tedin onu ancak haddi aşan ve günaha düşkün olan bir kimse yalanlar. İzâ tutlâ aleyhî âyâtunâ Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bunlar öncekilerin masallarıdır, der. Kellâbel evvel.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 İşte sizin yalanlayıp durduğunuz azap budur denilecektir. Kalın, kitaba albarar <gülüyor> lfi illiyin. Ama iyilerin amel defterleri ise illiyun denen kitaptadır. Vma albarak ma illiyun.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 İnnellezine ajremu kanu minellezine amenu yedhakun Günah işleyenler dünyada iman edenlerle alay edip gülüyorlardı. Ve izamenru bihim yeteremzun Müminler yanlarından geçtikleri zaman onlar birbirlerine göz kırpıyorlardı. Ailelerine döndükleri zamanda bu yaptıklarından Ailelerine döndükleri zamanda bu yaptıklarından zevk duyarak dönüyorlardı. Onlar müminleri gördükleri zaman işte bunlar sapıklardır diyorlardı. Oysa onlar müminlerin üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi el İşte bugün de iman edenler kafirlere güleceklerdir. E le ara ki yahuburun Hel ma kanu Tahtlar üzerinde oturup o kafirler yaptıklarının cezasını gördüler mi diye onların halini seyredeceklerdir.